Vasiyetnamenin haşiyesidir. Üstadımız ahir ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan şeref perdesi altında riyakarlık yer aldığından azami ihlas ile bütün bütün enaniyeti terk lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar manevi dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün bütün terk enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanımda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakınında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Said Nursi Menderes'in Konya nutkuna dair açıklaması. Başvekil sözlerinin maksatlı olarak tefsirlere tabi tutulduğunu söylüyor. Hususi muhabirimizden Ankara. Başvekil Adnan Menderes Konya'da söylemiş olduğu nutuk dolayısıyla yapılan neşriyat üzerine Zafer Gazetesi'nin sorduğu bir suali şu şekilde cevaplandırmıştır. Konya'da Hükümet Meydanı'nda büyük bir kütle halinde toplanmış bulunan çok muhterem Konyalı vatandaşlarıma karşı söylediğim nutkun, laiklik telakkimiz hakkındaki kısmını, su iniyet niyet sahibi kalemlerde nasıl tefsire tabi tutulduğunu, ben de esefle müşahede ettim. Bunlardan bir kısım sözlerimin kardeşi kardeşe kırdıracak bir mahiyette olduğunu, bir kısmı sağ politikacılara meydan açtığını ve mukaddesatçılık yasağını ortadan kaldırdığını, ve netice itibariyle Türk inkılaplarının büyük esaslarından birini zedelediğini ifade etmişlerdir. Bütün bu yazılarda dikkatime çarpan cihet, Konya'daki sözlerimin takip olunan maksatlara ve elde edilmek istenilen neticelere göre tahrif edilmiş olmasıdır. Meselenin iyice anlaşılması için, evvela Konya'daki sözlerimi bir kere daha ve o günkü Anadolu Ajansı'nda neşredildiği gibi tekrar etmek isterim. O gün aynen şöyle demiştim. Şimdi size laiklik telakkimizden de bahsetmek istiyorum. Laiklik bir taraftan din ile siyasetin birbirinden ayrılması, diğer taraftan ise vicdan hürriyeti manasına gelir. Din ile siyasetin kat'î surette birbirinden ayrılması esasında, en küçük tereddüde dahi tahammülümüz yoktur. Vicdan hürriyeti bahsine gelince, Türk milleti Müslümandır ve Müslüman olarak kalacaktır. Evvela kendine ve gelecek nesillere dinini telkin etmesi, onun esasını ve kaidelerini öğretmesi ebediyen Müslüman kalmasının münakaşa götürmez bir şartıdır. Halbuki mekteplerde din dersi olmayınca evladına kendi dinini telkin etmek ve öğretmek isteyen vatandaşlar bu imkanlardan mahrum edilmiş olurlar. Müslüman çocuğu dinini öğrenmek gibi pek tabii bir haktan mahrum edilmemek icap eder. Böyle mahrumiyet ve imkansızlık vicdan hürriyetine uygundur denilmez. Bu itibarla Orta mekteplerimize din dersleri koymak, yerinde bir tedbir olacaktır. Dinsiz bir cemiyetin, bir milletin paydar olabileceğine inanmıyoruz. En ileri milletlerin dahi, din ile siyaset ve dünya işlerini birbirinden ayırdıktan sonra, ne derece dinlerine bağlı kaldıklarını biliyoruz. Bugünkü seviye ile asil milletimize taassub isnadı reva görülemez milletimiz dinine sımsıkı bağlı olduğu kadar, umumiyetle dini en temiz duygularla benimsemektedir. İslamlık, milletimizin vicdanında en musaffa seviyesini bulmuştur. Müslümanlığı ve onun esaslarını, farizalarını ve kaidelerini kifayetle telkin edip öğretecek öğretmenlerimizin yetiştirilmesine ayrıca gayret sarf edilecektir gelecek sene lise derecesinde ilk mezunlarını verecek olan Konya İmam Hatip Mektebi'nin ileri seviyede din tahsili veren bir tedris müessesesi haline getirilmesi ve bu müesseselerin benzerlerinin yurtta fazlalaştırılması uygun olacaktır, demiştir. Konya nutkumun bu kısmını muhterem Türk efkârı karşısında öylece tekrar ettikten sonra şunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek isterim ki, beyanatım, herhangi bir iltibasa mahal vermeyecek kadar açıktır. Yapılacak tefsirlerde, ileri sürülecek müteâlâlarda, bu açık metine sadık kalmak esastır. Hiç kimse benim söylediğim sözleri tahrif hakkına sahip olmadığı gibi, hiçbir zaman aklımdan geçmeyen maksadı ve niyetleri bana atfetmeye kimsenin hakkı olmamak lazım gelir. Başvekilin Konya'daki ehemmiyetini nutku için, Umum nur talebeleri ve mektepli masum çocuklar namına bir teplik yazacaktım. Şimdi kalbime geldi. Risale-i Nur'un serbestiyetine dair müdafaatlarımızın ve ehemmiyetli bir avukatımızın ehli vukufa cevabının arkasında onutku Risale-i Nur'un serbestiyetine dair bir sebep ve senet göstermekle Anadolu'daki Müslümanları ve Nur'un bütün talebelerini ona bir manevi kuvvet ve duacı yapmak Ezan-ı ilanı onlara nasıl bir manevi kuvvet hükmüne geçti? Bu nutukla Risale-i Nur'un serbestiyeti dahi ona bir manevi kuvvet hükmüne geçmesi için ona tebrik yerine dava vekilimizin haklı müdafaasında bir haşiye yaptık. Rehberin müsaderesine bahaneleri reddeden avukat Mihri'nin müdafaatı gibi Konya'da başvekilin bu nutku da o bahaneleri reddeden bir hakikattır. Bu müdafaa, Eşref Edib'in neşrettiği küçük tarihçeyi hayattadır. Bismihi Sübhaneh. Üstadımız Said Nursi diyor ki, Madem Isparta benim hakiki bir memleketimdir, ben ruhu canımla bu hakiki memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak istiyorum. Şimdi çok mühim olan hayır da şudur. Afyon nasıl ki, bütün Risale-i Nur külliyatını iade etmekle, Âlemi İslam ve hatta âlemi insaniyette çok büyük bir hayra vesile oldu ve 8 seneden beri olan hatayı hiçe indirip affettirdi. Bu mübarek Isparta dahi âlemi İslam nazarında Mısır Camiül Ezheri ve eski Şam-ı Şerif mübarekiyetine mazhar olduğundan elbette Risale-i Nûru sahiplerine iade etmekle hasıl olacak çok büyük şeref noktasında afyondan geri kalmayacak, belki 20 derece ileri gidecek. Isparta'nın adil adliyesi, vatanperver demokratı ve dindar halkı bu hayr azimi memleketlerine kazandırmak ve Afyon'un mazhar olduğu şereften yüz derece ziyade bir şerefi kendilerine temin etmek için, bu mübarek Isparta'nın mahsûlü olan Nur Risalelerinin iadesine çalışsınlar. Nasıl ki, Isparta'nın bir mebusu olan Tahsin Tola, Ankara ve Afyon'un Risale-i Nur iadesinde yüz adam kadar faide verip, bu hayrı azimin yarısını İspartalılara kazandırdı hizmetinde bulunan nur talebeleri. Üstadımız izzeti ilmiyeyi muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tezellül etmedi. Hem halkların hediyesini kabul etmiyordu. Şimdi ise üstadımız hem zayıf olduğu halde ehli ilme bir mahzuru olmayan hediyeyi ise hastalıkla alamıyor. Hatta biz hizmetkarlarından dahi en küçük bir şeyi mukabelesiz yiyemiyor. Yese hasta oluyor. Bu haleti hiçbir şeye alet olmayan Risale-i Nur'daki azami ihlasın muhafazası için bir hastalık suretini aldı ve hastalıkla bu kaidesini bozmaktan men ediliyor itikadındayız. Hatta Risale-i Nur'un her taraftan neşir ve intişarının büyük bir bayramı münasebetiyle ehli ilme lazım olan musafaha ve sohbet etmekten ve bu mübarek bayramda da en has talebeleri ve kardeşleriyle musafaha ve sohbetten ve ona bakmaktan da şiddetle sıkılıp azami ihlasın muhafazası için bir hastalık haleti alarak men edildiği ona ihtar edildi. Hatta bizler gördük ki bu mübarek bayramda şiddetli hastalığı için talebelerine dedi benim kabrimi gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor bunu vasiyet ediyorum çünkü dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor Biz de üstadımızdan sorduk kabri ziyarete gelenler Fatiha okur hayır kazanır Acaba siz ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz? Cevaben ben üstadımız dedi ki, bu dehşetli zamanda eski zamandaki firavunların dünyevi şan-ü şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazarı beşeri kendilerine çevirmeleri gibi. Enaniyet ve benliğin verdiği gafletle heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarları manay harfiden manayı ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevi istikbalden ziyade dünyevi istikbali hayal edilmiş olmalarıyla eski zamandaki lillah için ziyarete mukabil ehli dünya kısmen bu hakikate muhalif olarak mevtanın dünyevi şanu şerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki azami ihlası kırmamak için ve o ihlasın sırrıyla kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta hem garpta hem kim olursa olsun okudukları fatihalar o ruha gider. Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefatımdan sonra da o hakikat bu suretle beni sevap cihetiyle değil, dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek, dedi. Hizmetinde bulunan talebeleri. Üstadımızın Afyon mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir. Bugün sizi tebrik ve size teşekkür için Afyon'a geldim. Çoktan beri kitaplarımızın zayi olmaması için ziyade muhafaza ettiğinize teşekkür ederim. Ve şimdi Ankara'ya göndereceğinizden sizi tebrik ederim. 10 sene evvel hususi olarak birisinin birisine yazdığı ve bazen de benim namımla yazılıp imzam bulunmayan ve neşre olmayan hususi mektuplar evvelce mahkemenizce tetkik edilip medarı mesuliyet bir şey bulunmadığından nazar-ı itibara alınmadı. Hem mürur zamana uğramış ve neşredilmemiş ve af kanunları görmüş, malumatım olmamış ve Risale-i Nur kitaplarıyla alakası olmayan mektupları yeniden nazar-ı dikkate almak hem ehl-i adaleti hem ehl-i vukufu lüzumsuz meşgul edeceğinden, böyle işgal etmemesi ve işimizin tehire uğramaması için mezgül hususi mektuplarım, o mübarek kitaplara takılmaması adaletinizden temenni ediyoruz. Bu mübarek adliye iki defa o kitapların beraatle iadesine karar verdiği halde, bazı esbaba binaen mahpus kalmış aynı kitapları, bazen tamamını, bazen ele geçirilen kısmını beş mahkemenin iade ettiklerini ve beş emniyet dairesi de sahiplerine teslim ettiklerini size haber veriyoruz. İnşallah adaletiniz ve hüsnü niyetiniz bu defa da iadesine vesile olacak. Hasta Sayit Nursi Bismihi Subhane Sayın Adnan Menderes 35 seneden beri siyaseti terk eden üstadımız Bediüzzaman Hazretleri şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına biz Demokrat Parti mensupları ve nur talebeleri kat'i kanaatimiz gelmiştir. Üstadımızdan ne için Demokrat Parti'yi muhafazaya çalıştığını sorduk. Cevaben eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki, Halk Partisi iddiaçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem Cumhuriyetin birinci reisinin sevr muahedesiyle ve çok siyasi desiselerin icbariyle, 15 beş senede yaptığı icraatının kısmı azamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman kat'iyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayatı ictimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Partiyi Kur'an ve Vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum dedi. Milletçilere gelince, eğer bu partide sırf İslamiyet esas olsa haşiye, İslamiyet milleti her şeye kâfidir. Din, dil bir ise millet de birdir. Din bir ise yine millet birdir. Demokrat partiye yardım ettiği gibi muhalif ve muarız olmayarak iktidara gelmesine çalışmaz. Eğer bu partide ırkçılık ve Türkçülük fikri esas ise, Birden hakiki Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin, ancak onda üçü Türktür. Kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O zaman hürriyetin başında olduğu gibi, bu asil ve masum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik tarafkirliği meydana gelecek, o vakit hakiki Türkleri ecnebiler boyunduruğu altına girmeye mecbur edecek veya türkleşmiş sair unsurdan olan ve bu vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla, bir ecnebiye istinad ile masum Türk milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise, dehşetli, tehlikeli olduğundan, Kur'an ve vatan ve millet hesabına, dindar ve dine hürmetkar Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum, dedi. Sayın Adnan Menderes bütün gayesi vatan ve milletin selameti uğruna çalışan ve ders veren Üstadımız Bediüzzaman gibi, mübarek ve muhterem bir zatın, Demokrat Parti'ye yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve Millet Partisi elemanları, iktidar partisi yapıyormuşçasına çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak, Üstadımızı Demokrat Parti'den soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına kat'î kanaatımız gelmiş. Sizin gibi dinin icaplarını yerine getireceğiz. Din bu memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez diyen bir başvekilden Vatan Millet İslamiyet adına partimize maddi ve manevi büyük yardımları dokunan bu mübarek üstadımızın kitaplarının ve kendisinin tamamen serbest bırakılarak bir daha rahatsız edilmemesinin teminini saygı ve hürmetlerimizle rica ediyoruz. Demokratlar azalarından Nur talebeleri Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, Hasan, Seyda, Recep, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmet.